Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 18 Nisan 2014 Cuma sabahındayız. Korkmaya... Korkmayın, titreyin. Ee, özür diliyorum. Önce sesimden dolayı herkesten bir özür dileyim. Günaydın. Ben e, Fahir Üncü'nün kuzeni... E, ben, Ma Oktay... Ma Mahir amcanın yeğeni. Ben Oktay Demirci'nin ta kendisi. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, gerçekten bugün e, stüdyo konuğumuz olarak e, Kubilay Öğünç var. Pek çok yerde Ogunç diye yazılır ama e, Öğünç diye Öğünç'tür. E, Fahir'in e, tan tanırsanız Fahir'i. Evet, Fahir'in amca oğulur. Bizim kuzeyini aratmamaya oğlu. çalışacağız. Amcazadesi. Amcazade. Et amcazadeler. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Hepinize bir kez daha günaydın. Vokan Vok'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çok ee, yani gerçekten e, çok teşekkür ederiz Fahir. Yani kalktın geldin e, sıcacık yatağından e, yorgun argın ve bir halsizliğin hakim olduğu sesinden de belli olan. Yok karantina doğduğun için <gülüyor> yani en, en, eve alınmıyor musun? Eve pek alınmıyorum. Karantina günler yaşıyoruz. Anladım. Dolayısıyla... Dün erken girdiğin için erken girdiğin çıkmama için bugün... hakkını kullandın. Aynen evden. aynen. aynen. Bugün şey yaptın, stüdyomuza geldin. Dinciler... Ne kadar rahatsız edici sesim, o boyutunu merak Yo, ediyorum. Yo değil ya, öyle öyle, öyle, mi? Bir, öyle bir rahatsız. Hani bazen hani, e, hanımefendiler saçlarını boyarlar ya, bir değişik olur. Yani aynı hanımefendidir ama saçı boyar, modeli değiştirir. Başka bir hanımefendi haline dönüşür ya. Evet. Yani işte öyle acaba farklı bir şey veriyor muyum? O, o haz veriyor biliyor muyum sana? Saçımı boyatmama gerek var mı? Onu soracaktım soracağıdım. Şu anda fahir öncü olduğun ortaya çıktı. Allah, Kubilay öncü bilememde gitti. Fahir öncü olduğun ortaya Ay, çıktı. Fahir oyun bozuldu. Vallahi yani oyun saçını boyatmana falan gerek yok da şöyle bir şey vardır. Sevdiğini ciddi bilir. bir adam bilmiyormuş gibi hissediyor musun kendini? Sen Zaten mi? onu sağ olun hem Ege hem sen bana bu hafta sık sık yaşattınız. Çünkü ikinizle birlikte program yapma fırsatı Lüksdür. yakalayamadım bu hafta. Lüks, lüks, lüks. Her gün şansımı denedim. Adeta bir şans oyunu gibi modern sabahlar sevgili dinleyiciler. Lükse girer olacak, ama çok da isteme yani böyle şey Ne biteceği belli değil. Ee, Ege Kayacan ama şimdi sen de aynı, aynı kofaya koyarsan beni oldu mu yani? Bizim ya bir günümüz... Ya tabii ki canım yani. Ege Kayacan bu haftayı bay, bay geçti yani. Resmen bay geçti. Bu hafta dünü bay geçti çünkü dün stüdyolardaydı. Ha işte evet. Stüdyomuzdaydı, radyotu stüdyosundaydı. Felek'ten bir gün çaldı ve o gün eski radyoculuğa geri döndü. <gülüyor> dün bay geçti. Ee, bu hafta... Normal Ege evet. Karacan'ın bildiğimiz Ege Karacan olarak devam etti. Haftaye pazartesiden itibaren standart yayınımız devam edecek. Ama yani ben, 9 10 arası. belli olmaz. Belli <gülüyor> Ama olmaz gençler. Belli olmaz. Dediğim gibi modern sabahlar. Biz bir bile sürpriz yani biz bile Şans sürpriz... oyunu gibidir. Yemin ediyorum şans oyunu. Bir gün size de çıkabilir. <gülüyor> Ama şöyle ben yani e, kendimi Şanslı hissediyorum çünkü zamanında e, Rita Hayworth'un bir açıklaması var biliyorsun Fahir. Bayağı zamanında yapmış olması lazım Rita Hayworth. Rita Hayworth e, bir gün demiş ki. Demiş ki ne? Havaya girdiği bir ben gün. Ben demiş, Gilda demiş, kız demiş, akşam demiş, Gilda'yla yatıyorlar Gilda'yla sabah demiş Rita'yla kalkıyorlar. He, ne kız güzel demiş, akşam demiş Gilda'yla yatan. Akşam yapmak bilmezler, sabah kalkmak bilmezler. Akşam benimle e, Gilda olarak yatan adam adam gibi adam. Sabah kalktığı zaman Rita Hayworth'la uyanır. Yani ben de hakikaten çok teşekkür ederim. Nasıl öderim hakkınızı? Dün e, Ege ile bitirdim yayını. Bugün bir baktım Fahir var karşımda sevgili dinleyiciler. Yani güzel bir tavır, yapıyorsun ya. Ne kadar Yok anladım. ama bir önceki günde sen Gilda yani çarşamba günü Gilda sen perşembe günü de... yani Bana bitmiyor gilde, ya. gilde gilde gilde bitmiyor Yani bitmiyor ya. Heyecan bitmiyor yani bende gerçekten yani. İşte çok te teşekkür ederim. İşte seni şaşırtmaya çalışıyoruz kadar Bizim amacımız artık radyoculuktaki hedefimiz. Biz bu adamı nasıl şaşırtabiliriz? Vallahi çok başarılısınız. Bir adeta ekip çalışması ee, meyvelerini verdi. Bu ikiliye dikkat diyorsun yani. Bu ikiliye dikkat sevgili dinciler. Hangi ikili? <gülüyor> Sizi de şaşırtabilirler. Tabii ki e, çevrenizde... E, bu tip insanlar sizi şaşırtan insanlar olmayabilir ama Ankara'mız sizi şaşırtmaya devam Ankaramız edecek. Ankara'mız güzeldir. Ne şaşırtıyor? Niye ne şaşırtıyor? Meclisin önüne yeni bir şey geldi. Meclis kavşağına. genel kurmay kavşağına yeni bir... Saat e geldi. <gülüyor> saat geldi. Kol saatleri, kol saatleri. Böyle dört taraftan biliyorsun saat kulisi. Teknolojisi Ankara'mızın önce, şeyi artık. Saat kulisi. Seçimden önce Ankara, seçimden yerde. sonra Ankara. Seçimden sonra da 30 Mart'tan şey sonra da. Ankara için çok iç mu önemli geçen... zaman mefomu çok mu önemliydi? Dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Hayır. Hiç duymamış ha, olabilirler. Tabii ki. Bir, iki bir cümleyle atarım. özet geçeyim iç içe geçen sevgili dinleyiciler dört kol saatinden oluşan bir anıt. Herhalde Nasıl olur diye şimdi herkes kafasına canlanıyor ama efendim iki tanesi geçer de geçer efendim. Yeterince isterseniz dört tanesi de iç içe geçebilir. Yani her bir yöne bakan efendim doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle efendim bu bölgede yok. Tak bakıyorsunuz o bölgede Hop. var. Hop! Malazgirt bu bakan saat yok. Hop! Al işte saat bir tane. Bu tarafta yok. Genelkurmay tarafı. -o. Hop! O tarafa. Efendim meclis tarafından Dikman meclisten tarafından çıkan şey, hop Nasıl görecek dikmenden inen bakacak Ay, yoldan inerken nasıl görecek saati artık kaç oldu Artık Ankara'da olduğunu. kimsenin geç kalma lücüsü yok. Öyle bir sıkıntı yok yani. artık her taraftan. 52 saat vardı bundan önce. Ee, çeşitli noktalara yerleştirilen 52 Al, saat bu sana 53. Bu 53 mi 50 yoksa 56 sayı, mı sayılacak? <gülüyor> nasıl sayılacak? 56 ne sayılıyor? E 4 tane saat var abi. Ya saat kulilerinin de evet, 400'ünde 400 mi var? 200'ünde mi var? Düzgün 400'ü diye geçer saat kulesi. Sevgili Matematik dinleyiciler de. tek bir fotoğrafı var bu e, gazetelerde veya Twitter'da. Oralardan geçen dinleyicilerimizden bize bir e, fotoğraf çekip göndermelerini rica ediyoruz. Tabii ki trafiği tehlikeye at kendilerini ve trafiği tehlikeye atmamak Tabii kaydı ki. ile. Meclis kavşağından geçen dinleyicilerimiz varsa bir e, fotoğrafla... E, Twitter'dan ha. ulaştırabilirlerse Çünkü biz gazetelerden görürüz olayım. onu nereden çektiler kim bilir belki de tamamen e, asparagus bir haber belki de diyor düşünenler olabilir o yüzden bulunduğu bölgeden çekersiniz pek makbul'e geçer geçmiş e, olsun mesajları geliyor Faizan'a saat adeta. kulesiyle ilgili fotoğraf henüz gelmedi ama dinleyicilerimizden belki birisi, de orada birisi bile zencefil demediyse çok sen zencefil bal biraz da içine limon sık o konuştukça benim kaslarım ağrıyor demiş Bahar hocamız sağ olsun vallahi. Bağırcım. Konuşmayayım mı? Onun kaslarını ağrıtmak ister miyim ben hiç? Hayır sen burada yani sonuç olarak kaslarını ağrımıyor değil mi senin Fahir konuştukça? Ağrıyor Vallahi Oktay. Her yanım ağrıyor. Eklemlerim sızım sızım sızlıyor. Ege'de mi hasta diye sormuş Bahar hocamız? Ha vallahi hasta. Lüks ve sefahat hastası. Ona öyle diyebiliriz anca. Ona da geçmiş olsun demiş. Çok Ona da geçmiş ederiz. olsun. Ne kadar ince bir insansınız. Oktay bir şey söyleyeyim mi? Sana da geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> Sağ olun. Var olun. Ve pulluk diyoruz. Pulluk derken? Yani çok yaşayan adama bir dilekte bulunuyorsun ya, öksüren adama bir dilekte bulunmamak bana biraz eksiklik tabii gibi canım, geliyor hayatta tabii. ya. Onun için böyle pulluk diye bir şey var. Ben Benim adam... aklımda bir dilek. Valla şeyi merak ediyorum ya. bunu. Yani hayatın, Bu... bugünün güzel gezisin anlamında öksüren adama. Çok teşekkür ediyorum. Pulluk. Hep, hepimize güzel pulluk. Bu da size bir pulluk. Ben teşekkür mahiyetinden ediyorum pulla. Hmm, onu düşünmedim ya. Önce bir pulluk otursun. Ona herhalde o çok yaşa da öyledir. İlk başta çok yaşa çıkmıştır <gülüyor> falan diye bir cevap verilmiştir. Ondan sonra sen de gör gibi. Sonra zaman içerisinde herhalde sen de Pulluk deyince de hani şey demiyorsun. Hani... Zaten gizli bir dilek o. Aa, anladım yani ona verilecek bir şey yok. Yani mesela çok yaşa. Yani şey gibi değil çok yaşa veya Allah cesabını verecek gibi bir şey değil. Yani, yani böyle ne açık anlamı var ne iki anlamı var. Öyle bir şey değil. Alttan alta verilen bir iyi dilek bir, mesajı. Bir iyi dilek mesajı. Hayır. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben sana gerçek bakalım oturuk istiyor. Oturacak mı? Buyurun. Otur. Ankara'mızda niye bu kadar saat geldi? Bunu başkana mı sormam lazım? Teşekkürler. Yani zamanla ilgili bir sıkıntımız mı vardı? Herkes işine gücüne geç mi kalıyordu? Gerçi dinleyicilerimizle konuştuğumuzda ben onu anlıyorum. Herkes bir lüks ve refah içinde bir iş yeri şeyi var. Ee, anlayışı var. 9'larda, 9.5'larda, 10'larda ne oldu? AE dedi gitti. Zehra Hanım sağ olsun bize e, göndermiş fotoğrafını. Birlikte çektirdiği fotoğrafı. Birlikte çektirdiği fotoğrafı boydan bir fotoğraf göndermiş. Evet, nasıl olmuş Oktay? Ee, yani çok Tamam, nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok şifayır. Diğer 52 Ankara'nın zarif, zarif, bile Ankara zarif bileklerine yakışacak bir saat diyebilir miyiz? Sevgili dinleyiciler, sizinle de paylaşacağız. Önce e, A stüdyosundaki arkadaşım, arkadaşım Fatih'in de paylaşayım. Şu Vallahi anda gösteriyorum. Hakikaten Ankara'nın zarif bileklerine yakışacak. Ve ben bir de halhal istiyorum Ankara için. Halhal olmaz. Saatli çünkü. Mı? Yok saatli halhal değil Saatli bir şey istemen lazım Fatih. Hayır abi Ankara takılarını takıyor sonuçta. Saatlerimiz var, kol saatlerimiz var. Eee efendime Keçi keçi geç ya keçi keçi yok artık değil mi? Ankara var var keçi. birkaç yerde var. En azından mahazgirt saat... bulvarında var çok istiyorsan Mesela kol saati takmış bir keçi heykeli. Neden olmasın? Vallahi dünyanın ve onun yanında da bir mesela saati soran bir kedi. Ankara kedisi. İrice ama İrice be tabi yani onların tabi boyları yine şey olması lazım. Ayarlanması lazım. Orantılı olması lazım. Saati soruyor keçi böyle kaldırıyor şeyini ayaklarından birini. Sen ne yaptın ki ne, nereye takar keçi saati? Toynağı. Hangi hangi şeyin ayak tornaına? Sağlak mı solak mı keçinin sağlaklığına ve solaklığına. Bence solak bir kedi yakışır. <gülüyor> Çünkü orada solaklar da bir mesaj veriyor. Ee, hep bugüne kadar hep yani hayat zaten hep sağlaklar için. Ankara'ya ee, bu mu yakışır diyorsun? Ankara'ya böyle keçi. Tamam o zaman sol solak saatini. Ya da sağlak da olsa alternatif kafayı düşünmüş sol toynağına takmış böyle. Alternatif kafalı bir keçi. Kafalı. yani. kafalı. Alternatif böyle biraz şey ne derler ona? Marjinal. O valla öyle bir şey yapasın ya bir keçi. Ankara'mızın marjinal kedi yüzünü bir şey yapıyor. Keçiye soruyor, keçi de saatine bakıyor. Ama sen şey gibi yaptın ya, ne derler ona? Ee, canlandırma gibi olması. Canlandırma olur. şehrin değişik yerlerine bu şeyi anlatan... Bence akşamları hologram hikaye. şeklinde. An, an an. An Yani mesela kızılaya o, vaya, o kedi, kediyle keçinin tam başka bir araya bir gelişi başka ondan bir, sonra... Başka bir macera, yani hepsinde ayrı bir macera. Hepsinde macer. ayrı şey mi? Hepsinde ayrı bir macera. Ama macer. zor onu anlatmak ya tek şeyde. Oktan yeterince istenirse her şey anlatılır. Hayır çok güzel gerçekten... Ee, İkna ettim ba seni. Baba filminden çıkmış gibisiniz. Yeterince istenirse her Kork şey anlatılır. Korkuyorum yani. Korkmayın ee, titreyin sevgili niçler. Şimdi o zaman bu saati... Şimdi ben birazcık e, sesimden mütevellit... E, lüks ve sefa hakkımı kullanarak... Onu e, ımıl bir kahve... Senin sorun havada kaldı. Ne? Niye bu kadar saat merakımız var diye. Evet... Kime soracağım demiştin? Evet. Başkana mı sormak istiyorsun? Yani sana sordum da kime sormam gerekiyor onu bilmiyorum. Bana kime soracağını mı soruyorsun? Sana önce soruyorum. Eğer bana niye soruyorsun bu soruyu diye bana cevap vermezsen. Yok verirsen... ben iyi kötü seni kırmam ya. Sana bir cevap ne, veririm iyi. Niye abi saat nedir ya? Yani, yani şimdi, bu saatteki insanı strese sokan bir şey değil mi? Abi, İlla bir yere bir... yetişiyorsun, bir şey yapıyorsun böyle hani ama o da ayarlandı. O yani da... daha doğrusu saatleri ayarlama enstitüsü kavramında düşün. Hı hı. O da düşünüldü. Ee, o saat kuleleri var ya 52 tane. Evet. Onların birçoğu ya duruk, duruk. ya bozuk. Bozuk ya da Tabii. duruk. Evet, yani duruk. tamamı hepsi doğruyu göstermiyor. Günde o yüzden rahat ol. Günde en az 2-3 yani. defa benim hesabıma göre göstermesi lazım. O Senin de o anlarda oralardan geçmen lazım. O falan. an. Evet tamam anlaşıldı. İkinci Şu kere adam. söylendiği için bir tepki vermem lazım. Bana Grace Kelly şarkı mı söylemiş? söyledi. Aa, neler yaptın neler. Neler neler o Grace Kelly yok. Grace Kelly, Grace Kelly Filminin olduğu film geliyor. Şimdi ses tellerimi kahveye yatırıp ondan sonra reklamlardan sonra Onları kasa olayacağız. çevirmeye çalışacaksın Fahir. Hadi bakalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Yapabiliyor muyuz diye baktık sevgili denizler öyle kötü kötü bakmayın yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay Twitter'dan yazmış dinleyicilerimiz sağ olsun. Ya nereden yazacaklardı Oktay? Ya ee, nereden yazacağılardı? Evet o da doğru. E, ne yazmışlar? Sa de bakalım. Kassandra... Memleketten me mektup gelmiş gibi dinliyorum valla. Kahvede sen okuyorsun ben de böyle. <gülüyor> de hele bakalım ne demişlerdi. Böyle bir şey. Keşke var. mutfakta okusaydım ya. Ha. E, oku, mutfakta oku. sandalye otururdun e, sen. Bana ağır bir şey varsa yani kaldırırım. Yok ya olur mu? Geçmiş olsun mesajları geliyor dinleyicilerimizden sana. Sağ olsunlar ee, sağ olsunlar. Diary. Suba Hanım galiba 12 Eylül sabah Haydar Saltuk şimdiki saatin olduğu noktaya bakarak Emir Eri'ne sorar. Beş der Emir er e hareketi başlatmıştır demiş. Öyle bir anlamı olabilir o saati... saatin evet. netmem. Ee, tabii ki hani akla 17 Aralık'tan sonra biliyorsun kol saati, T saati geliyor, var. He. Herkesin yazdığı o genel Sefer olarak. Çağlayan'a hediye edilen kol Kenan, saati. Kenan abi Melih Başkan Ankara'ya kol saati oldu anıtı. Adını verelim. O şeye sığmaz. Kenan Bey, e, pirinç levhaya sığmaz. Yani sığsa da küçük olur, okunmaz. Bir de dört tarafından okunması lazım. Dört tarafına da yazarsak, Melih Başkan Ankara'ya Ama şöyle tur atması, mesela orada böyle bir tur atılırsa, evet. o göbekte genel, o da trafik akışını bozar. Mesela evet. Dikmen tarafından akıyorsun, evet. geldin Genelkurmay Kavşağı'nı, orada Melih Başkan Ankara'nın neydi tam şeyi? Melih Başkan Ankara'ya kol saati oldu anıtı. Melih Başkan Ankara'ya kol saati oldu. Anıtı. Melih Başkan Ankara'ya kol saati Oldu. Ha, mesela, orada bir tur atıyorsun. Yani veya, veya tur atmak zorunda kalacaksın. Normal gideceğin yer için bir buçuk tur atacaksın göbekte. yolda e, yani geldiğin yani. yöne göre değişir. Eskişehir yolundan geldim mesela. Düz gideceksin mesela. Düz gideceksin. O zaman mesela... Esat tarafına doğru gideceksin. Yani. E, Akay tarafına o gideceksin. Oldudan itibaren unutuyunca bir, bir tur, bir tur atacağım. bir buçuk tur. Zaman içinde oturur gibi geliyor. Ee, ayrıca Kenan Bey mendebur hastalığı demiş. Teşhisi koymuş senin hastalığına. fayır. Ee, onun Sağ da kimden geçtiğini olsun. herhalde hepimiz biliyoruz Vallahi hakikaten bu Demek ki bu şeyde ne derler bu mikserde mi Yılların mikropları mı var Yani radyoculuk virüsü mü Diyelim ne diyelim ya da radyoculuğu Yok etmek isteyen gizli güçlerin Bir oyunu diye düşünüyorum Çok teşekkür ederiz ee, Yine mutfaktan resimler isteniyor ee, Mutfağımızdan Resimler isteniyor ve fıskiyeyi Kırdınız saati yedirmem saati Bir hmm. başka isim İsim, çeşitli isimlerle. Çok güzel, Ankara uzun ]ımız. ama bunlar hep uzun işte. Evet, ya tek... böyle diklemesine yazacağım, Fahir. Yukarıdan aşağı. Yukarı... Ki... Ya da kol kol kısmına mı, Yani daha doğrusu kol saatinin o kayış kısmına mı yazılsa? İçine yazdıralım Oktay, güzel olur. Şık. Aa, arkadan da görünüyor nasıl sobu. Yok o kadar çok güzel, güzel. Yani. Mesela... şık. Bu ne oldu falan diye çok merak edin şey, içine okur. Şey yazılır ya, mesela saat okul ikincisi. Okul mesela... ikincisi mi? Okul ikincileri hiçbir zaman hatırlanmaz da Okul birincileri hatırlanır. Onlar bile hatırlanmıyor. Okul, okul ikincisiyken saat vermişlerdi bana. Hangi okulda? Hangi okul? Hangi serci? Bir saat verilmiştim. Sen okul ona. ikincisi mi oldun? Evet. Senin bu başı hiç, hiç de haberim yoktu Oktay yani. Oktay Demirci 15 sene sonra ilk kez bunu öğreniyorum. Sen de biraz yani nasıl Ege Kayca'nın sesine yedek listeden girdiğini yıllar sonra öğrendik. E, fakat e, vallahi, Oktay Demir'in okul ikincisi olduğu esprisi hiç, bir espri miydi? Değildi. O, o da bana çok güzel espri olmuştu Fahir. Hatırlıyorum da böyle be, Oktay, törende okul, okul şeyler, ikincisi, Oktay okulun son günü hiç havasını falan da atamadım. Sonra zaten Ankara'ya geldim. Ya, orta tamam, bir sene sonra atılır zaten onun havası. Nasıl bir sene? Yani aldı sene bitti zaten. Ha, de, tatilinden. Eğitim öğretim yılı başladıktan sonra eğitim, o öğretim, saatle. Evet mesela senden başkaları bahsederken o bizim okul ikincisi vardı. Ankara bölge birincisi veya <gülüyor> okul ikincisi gibi yani. O yüzden yani saatin arkasına da bir şey yazılır. Mesela nasıl yüzüklerin içine bir şey yazılıyor? Yani, mesela, mesela ne yazılabilir müziklerin içine? <gülüyor> Tarihi yazabilirsin veya... Mesela ekmek, kolay yoğurt. Evet, mesela unutmamak mesela için. Mesela unutmamak için o yazılır. Saatin içinde de yazabilirsin. Çok teşekkür ederiz bu e, saati... Okul ikincisi maceram bu kadar mı yani? O Okul kadar. ikincisi oldum saat verdiler mi? Evet abi ben onda çok şaşırmıştım. Senin bu şaşkınlığın gibi şaşkınlık yaşamıştım. Malet gelsin nasıl? Hiçbir haberim yoktu hiçbir şey yoktu. Birden evet şimdi de okulun son günü... E, hatta Üçün. son değil de bir perşembe günü müydü? Bir günü daha vardı yani öyle bir şey. Ya bir ya iki günü vardı. Ondan <gülüyor> sonra isimler okunuyor. Üçten sayılıyor ya. Aha. Üçüncü kişinin ismi söylendi falan. Hadi bitse de gitsek falan filan derken... ikinci diye... Aa benim ismim. Ne oldu ya? Kon... Yanındakiyle konuşuyordum. Ondan benim ismim söylendi falan diye heyecanla merdivenlere çıkmıştım. İşte Ondan şey. sonra hiç de bir şey beklemezken bir saat lag diye eline tutuşturdular. Bir Elektronik müzik yoksa ya. şey miydi? Birinciye ork mu vermişlerdi? Öyle bir şey bilgisayar vermişlerdi. Bilgisayar vermişlerdir büyük ihtimalle. Yok, bilgisayar değil ya. Hadi ork ya. ork tipi bir şeydi galiba. Ama benim hediyem daha güzelmiş. Değil mi? Saat. Bak ne kadar önemli saat dediğiniz. Tabii ki bir de kitaplar yanına. Saat saat dediği şey hakikaten hediye edecek şey. Yani. Çok erkekler güzel. Bilirler özellikle. E, düğün zamanı muhakkak e, erkeğe alına fix fixo fixo diye geçer. Bir saat hediye edilir yani. Ve o kadar kızın ailesi tarafından. Sen benim eve dönüşümü hayal edebiliyor musun Fahir? Uça uça yüzünde canlandırabiliyor musun daha Uça uça iri iri koştuğunu düşünüyorum. Gizem Hanım demiş ki Oktay şube mezunusun. <gülüyor> doğru efendim şube denirdi ona. Karşı daha doğrusu okulum ona derken şube mezunuyum doğru. Evet. E, ondan sonra Siz İzmirliler Oraya da şube dersi. Şube deriz, gevrek şube deriz, deriz biz şube mesela. şube ve çiğdem çiğdem deriz. Deriz. Evet. evet zaten 3 tane ana temel prensip üzerine kurulu İzmir dediğin hadise. Yıllar sonra bir ortaokul arkadaşımla mı karşılaşacağım yoksa? du bakalım vahir. Aman ya yarabbim neler dönüyor. Çünkü sen okul ikincisi deyince herkesin gözünde canlandı oktay. Belki hatırlamıştardır. Okul Evet ya o şaşkın şaşkın şeyden çıkan bir çocuk vardı. O i̇şte mu? O, be, şey o, i̇şte o. Ya. Kolormatik gözlükleriyle. Saat fotoğrafları Oktay, geliyor Sen kaç seneden itibaren, kaç senesinden itibaren kolormatik... Yani kolormatiğin icadıyla mı başladın yoksa... Ee, ne zaman kolormatik gözlük icat edildi abi? 1896. <gülüyor> ne bileyim o Oktay yani... <gülüyor> Doğru ya. Tavsimattan hemen sonraydı galiba. <gülüyor> Tabii ilk Çünkü damat Ferit Paşa'nın evet, böyle fotoğrafları... Damat fotoğraf... Ferit'in kolormatik şeyini hatırlıyorum ben. Çok güzel. Çizilmiş. Fransa'dan gelinmiş. İçeride damat Ferit, Aslında... dışarıda damat Ferit diye. Çünkü sevgili dinciler ee, kolormatik gözlüğü unutanlar olabilir... Dışarıda sanki bir güneş gözlüğü müşçesine kararan, kararan bir içeride sahip. ise adeta normal bir gözlükten hiçbir farkı olmayan e, ve Oktay Demirci ile bütünleşmiş. Gerçi burada başka isim vermek istemiyorum ama onunla da bütünleşmiş Oktay. Sizin dönemin macerası mı diyeyim? Gerçi senden küçükler de sonraki dönemlerde kullanmışlar. Kullandılar tabii canım. Benler, benler ben Örneği vermeyeyim sinirlenirsin diye örnek vermiyorum. Kim? Kim? Yani söyle söyle işte yani o şey zamanı seçimlerden önce şeyde işte gençlik fotoğraflarında. Bilal Erdoğan'ın da kolormatik gözlüğü en verimli şekilde kullandı. Ben sana söylemeyeyim dedin ama sen de çok merak ettin Oktay. Ne olacak canım kolormatik gözlüğü kullanmak, kullanmamak no, tak, bir o, şey değildir. Denizler, Oktay denizci de kaşlarını kaldıra kaldıra <gülüyor> anlatıyor şu anda. <gülüyor> tamamen savunmaya geçti ve bütün kalkanları düştü. E yani zaten ben, çok sert, sert girdim bir yandan da. Bir yandan da kolormatik gözlük hakikaten bir dönem çok güzel bir şey faydalı bir teknoloji o zaman canım. böyle yoktu yani yoktu bir çerçeveye verirdi iki yılda bir bir çerçeve hakkım vardı bir çerçeveye bakarım çerçeve mi -SGK diye sgk ve emekli sandığı o zamanın ssk'sı hayır bu arada e, dinleyicilerimizin hatırlatmasıyla tabii gabriel garcia marquez'e de bir e, selam verelim gabriel kendisini e, alıyor mudur o selamımızı bilmiyorum ama Alır. kendisi roketledi biliyorsun e, valla bak şu anda şey oldum ha haberin yok muydu valla yoktu ha ne zaman? Dün mü? Dün evet. Hmm. Yüzyıllık yıllık yalnızlık kolera günlerinde aşk. Bir de kırmızı Pazartesilerim vardı. Öyle bir var, var, var. pek var. çok e, Nobelli edebiyatçı, e, romancı demek daha doğru galiba. Kolombiyeli yazar, 87 yaşında Zatüeden e, Meksiko'da hayatını kaybetti. Evet. öyle bir kere daha analım 82'de analım. kazanmış Nobel Edebiyat Ödülünü ki kaç yaşındaydı o zaman hesabı kolay bundan tam 32 sene önceye gittiğimiz zaman 50-55 yaşlarında bayağıdır da yazmıyormuş Gabriel Garcia Marquez Şimdi yazacağım 2000... yazdım demiş zaten daha ne desin daha 2002'de. ne yazsın bir insan kaç tane böyle şey yani çok çok büyük romancı <gülüyor> pek çok büyük romancının edebiyatçında etkilendiği, etkilendiği bir isim, bir isim. Tabii öyle sana... açıkladığı e, açıklanan bir isim büyük bir isim Saygıyla alalım. Bir kez daha saygıyla analım. Ee, o zaman neyle bitirelim bu saati? Bak güzel bir şeyle bir güzel bir... Manu bitirelim. Manu Chao ile bitirelim? Oktay'ın canı Manu Chao istedi sevgili dinleyiciler. Sizin canınız ne istedi bilmiyorum ama hemen size bir Manu Chao'dan Oktay Bey. Ee, şöyle bakıyorum. Manu Chao'dan sana adios et Küba. Yok. Hay hay. Hadi yoksa Küba bakalım. Bu nasıl bir şey? Hiç dinlemedim. Dinleyelim görelim hadi bakalım. E Manu Çağ'ın değil ama bu Manuel Valena'nın. <gülüyor> o zaman olmaz Fahir. Olmaz mı diyorsun? O zaman... Zaten bir şey istedim ya. E, bir, tamam sana... bir tek filtre verdim sana Faiz. İyi e, hadi al. Al bongo bongla bitiriyoruz. Hadi tamam. Modern Modern Sevgili dinleyiciler bu saat içerisinde çok değerli sponsorumuz Walk Vox sizlere... ...hediyeler gönderdi. Biz de onları sizlere aktarmakla mükellefiz. Ee, i̇ki kişi... Soğumadan verelim ee, soğumadan diyoruz. Soğumadan verelim. Tıka Mutbas'a e, yemek kazanacak Walk Walk'tan. E, bunu da bir yarışma vesilesiyle e, sahiplendirelim istiyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Çok güzel söyledi Fahir. E, hemen Twitter'dan yazma fırsatımız olmadı Twitter'dan ama... Yazalım. Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Evet, Gabriel Garcia... Ee... E... Aramızda, Markezi. Evet merkez aramızdan ayrıldı ee, ama yani keşke e, bir, hep onu konuşuyorduk işte arada bir imzalatabilseydik bir kitabını olsun. Ee, ondan sonra da aklımıza geldi bizim çok değerli okumayı seven dinleyicilerimiz. Muhakkak ki e, kitapları yazar, e, yazarlarıyla buluşturmuşlardır, imzalatmışlardır. Kime ne kitabınızı imzalattınız? Hangi Kütüphanenizde. kitabı? Kütüphanenizde. Kütüphanenizdeki hangi kitabı? Hangi yazarına imzalattınız? Neler ee, çıkacak onu çok merak, merak ediyorum. ediyorum. Yani evet. çok değerli şeyler çıkacağını tahmin ediyorum. Bu arada hemen telefonlar akmaya başladı. Bu gerçekten çok değerli bir hal alıyor. Yani e, maddi değerinden öte manevi değeri, bir anısı, anı değeri çok büyük oluyor. Ee, hele de birinci baskıysa. Günaydın of, efendim. Of, of, of. Günaydınlar efendim, Günaydınlar. İrem hanım, vallahi yine e, evet. maşallahınız var. Telefon hatlarımız çalışıyor, sizin telefonunuzdan onu anladık. Adeta bir e, <gülüyor> test test evet. e, şeyisiniz. E, Sembol, test test sembolüsünüz İrem hanım. Yani, Hoş geldiniz. Yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Test evet. sembolüsünüz. Nasıl ee, geçti geceniz? Güzel uyudunuz mu? Valla arkadaşın, <gülüyor> arkadaşın, arkadaşın kınasında da çok yorgundum. Arkadaşın kınası ne mı? demek? Evet. ya benim ne? İşte Stuk'un sokakna gidişi var. Ya bu kına geceleri de hep böyle hafta içine geliyor. Bir bir şey güne geliyor. Ya perşembe gibi kına mı olur? Vallahi çok çok yoruldum ya. Yoruldunuz da böyle öyle evet. böyle, böyle böyle böyle oynadınız bütün gece. Oynadınız mı, Yere Hanım? Yok, ben tek beceremem. Sadece ayakta. Ama kız Senin biz biliyoruz da mı oynuyoruz vallahi. <gülüyor> bu şekilde el çırparak duyuyorum. O benim oynamam. Gene dediğiniz anlaşılmadı ama canınız sağ olsun. Ben yani. bir çırparak çırparak'ı duyurdum. Ne çırptığını tahmin ediyorum. Galiba ya elimi el. Çırparak, evet. Elimi çırparak alakta tempo tutuyorum. Tabii. Bir o yana bir bu yana. Peki. Benim... Bir o yana evet. bir bu yana saçına güller evet. tekayım. İrem Hanım. Evet. Şimdi Vay. ne imzalattınız? Evet. Hemen cevabınızı alalım. Çok dinleyicimce. Evet. Şey Mehmet Can Doğan diye bir yazarımız var çok değerlidir kendisi. Onun Üvey İkiz adlı kitabını imzalattım. Hangi kitabını? Üvey İkiz. Üvey İkiz. Üvey İkiz. İkiz İkiz. Üvey İkiz. Tamam anlaşıldı İrem Hanım vurmayın kafamıza zaten. <gülüyor> Okuduktan sonra mı imzalattınız okumadan önce mi? Önce tabii ki evet önce. Önce imzalattım önce sonra, imzaldım, okudum. sonra okudum. Zaten imzasız evet. kitap hayatta okumam. İrem Hanım teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler iyi günler. Görüşmeyelim. Sağ olun, iyi günler güle güle. Hoşçakal Güzeli aynatırlar aman çirkini söyletir. Şikayet Pardon, edeceğim Faiz seni ya nereye Kime? şikayet bilmiyorum. Türk Tabipler Birliği'ne şikayet hukuk, etsene. be. Hukuk bir. kalmadı ki ülkemizde. şikayet edeceğim? Uktay Bey hukuk. Ah ah telefona bakan arkadaşımız ah. Telefona bakan arkadaşımız. Güzel al telefonları. Peki teşekkürler. Günaydın. Günaydın, Günaydın. valla bravo. Kimle görüşüyoruz? Can ben. Can, can Bey can. hoş geldiniz. Can Birant. Günaydın. Günaydın. Neredesiniz şu anda Can Bey? Ee, Ankara Çevre Yolu diyelim. Doğu Ankara bulvarı Çevre Yolu. Aa, ne evet. kadar güzel. Doğu Bulvarı olsun. Valla ben hiç Doğu Bulvarı diye bir yer bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum ilk kez. Valla Mamak Çöplüğü ile Ikea'nın arkasındaki yol olması lazım. Doğu yani Mama, da da Mamak Çöplüğü ile Walk Walk'un arkasındaki yol de istediniz herhalde, herhalde. Evet. Başka tamam. marka veremiyoruz. Veremiyoruz şimdi. şu anda. Peki, Peki Ca oğlum. Can Bey. <gülüyor> Çok okur musunuz kitap? Merakınız var mıdır? Okumayı seviyorum diyebilir misiniz Can Bey? Maalesef o kadar sevdiğimi söyleyemem ya. Sevmiyorsunuz ama imzalatarım. Denk gelirse e, sahibine A, cuman, imzalatarım evet. kitap diyorsunuz. Evet, evet imza, yani yazar görsün imzalatmadan çıkmıyorum. Çok güzel ne imzalattınız Can Bey? Bir alışveriş merkezinde sinemaya gittik küçük kızımla ve rahmetli Turgut Özakman bir baktık içeride çok az bir sıra var erken gelmiş e, muhterem. Evet. Hemen bizde olmasına rağmen şu çıktığım Türkler kitabını aldık ve imzalattık iki de imzalatmışız. Vallahi ne kadar güzel. Çünkü hemen yani, hemen oradan aldınız yani. kitabı da oradan aldınız. Ya orada zaten kitapçıda imza günü olursa satıyorlar ne. Hani. Ha. Et olmasına rağmen aldık ve şimdi çok üzülüyorum ki iki kızım var keşke iki kitap alıp imzalatsaydık İkisine de güzel bir anı kalırdı. Olsun. Ol, da ol, ol, olsun. Onlar da değişti değişti. Şey. Onun da kabı ayrı olanın tadı da ayrı olur. Kitaplar ayrı olmasın evet. onlar döndere döndere şey yaparlar. Paylaşsınlar e, Evet paylaşmayı bilsinler. Bence o da güzel bir şey. Bir evet. baba evet. olarak siz üstünüze düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmışsınız Can Bey. O konuda müşteri olun. Sizin babalığınızda <gülüyor> laf söyletmem ben. Babaların Eyvallah, babası ben. diyorum yani. Ve size 2014 <gülüyor> yılının babası ilan ediyorum. Çok evet, teşekkür süper. ediyoruz Can Bey. Ben teşekkür ederim. Ne kadar kulsunuz bu arada ya yani yılın babası seçildiğinizde bile her şeyi doğal karşılıyorsunuz. Ya çok doğu doğu buzlarından yani. gidiyor ya o yüzden. Onda o karizmayı bir bozmak istemiyorum. Saatinin dinginlik, kuru kuru seçilince neyine sevineyim? Bir ödül alırsak o zaman çok şey Ya işte görüyorsun. ama bakın ama yani nasıl o Turgut e, Bey şey yaparken imzalatırken hiç beklemiyordunuz? İşte hayat sizi hiç beklemediğiniz anda e, ödüllendiriyor. Onu da söyleyelim. Peki Can Bey teşekkür, teşekkür ederim, ederim. sağ olun üzere. Sağ olun Ödüllendiriyor, ödüllendiriyor da yani işte. bir kişilik ödüllendiriyor Ben mavi boncuk yemeğimiz. dağıtıyorum Oktay ne Nasıl yapayım mavi boncuk dağıtıyorum Meral'ın Veda Türkali'nin Bir Gün Tek Başına adlı kitabını imzalatmıştım demiş Ne ee, kadar güzel Ondan sonra Hiç yabancı imzalatan var mı Günaydın efendim Sizde mi Doğu merhaba. bulvarındasınız ne, Hangi bulvardasınız şey... Durun tahmin edeyim Malazgirt bulvarı mı Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz bizi? Biraz gürültülü bir yerden evet, arıyorsunuz. E, evet evet. Merhabalar. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İsminizi alalım önce. Nuray Erman. Nuray Hanım. Evet Nuray Hanım. Hı. Radyonuzun sesini kapatabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Biz sizi rahatlıkla duyuyoruz. Tamam. Ne kadar güzel. Nuray Hanım neredesiniz? Yoldasınız. Yoldayım şu an Eskişehir yolunda işe gitmeye çalışıyorum. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Hep, hepimize kolay gelsin. Siz de evet, okumayı, evet. okumayı seven birisiniz Nuray Hanım. Sesinizden... Okumayı, <gülüyor> okumayı seviyorum evet. Özellikle evet. de imzalatılmış kitapları okumayı daha çok seviyorsunuz. Ayrı bir lezzet oluyor. Ee, ya şöyle eğer yazarlar kendi arkadaşınızsa... Ve sizlerle ilgili Am öykü varsa. Ama siz çok havalısınız. Evet. Şimdi Nuray Hanım çok üst perdeden yok, vurdunuz. Yok valla değil. <gülüyor> Ama birkaç tane kitap böyle. Benden bahsediliyor falan. diyorsunuz. Evet. On onlar biraz daha keyifli oluyor tabii. Bir arkadaşınız olduğu için gururlanıyorsunuz falan. Kimdir efendim? biz de tanıyalım. <gülüyor> Evet, Mehmet. Ama şimdi şöyle mesela iki kitaptan bahsedeceğim. Mehmet Öngöoğlu, Yedinci kitabını yazmıştı arkadaşım. Hı hı. Onun da kitabı var. Hayda Nur Bir Gezkin, Babama Nerede Olduğumu Söylemeyin yazdı. O yine onun da imzalık kitabı var. Siz o kitaplarda var. ana karakterlerden biri misiniz Nuray Hanım? Yok değil. Mesela Mehmet'in başka bir kitabı vardı. Onda böyle bir ölçüde geçiyordu. Aydın'ın da e, ana karakterlere yakın bir karakter. Sizin böyle yazar çizer dünyasıyla e, baya bir şeyiniz var. İşli dışlısınız anladığımız kadarıyla. Yok yok. Yok yok. Lütfen ama sizin bu mütevaziliğiniz bizi... Lütfen. Nuray Hanım her halinizden... yani... yani ben bir günden bir gün bir yazar ismini arkadaşım gibi telaffuz edemedim yani. Mehmet diyemedim bir. Ay çok fena. Yani vallahi bir şey tavsiye ederim. Valla güzel. Yazar güzel takımından arkadaşiydi niye? Evet, bu da artık yardımcı <gülüyor> olacaksınız diye tahmin ediyorum. Tabii tabii tabii ki. Peki teşekkür ediyoruz görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça güle güle. Ee, benim e, demiş ne demiş gibi Benim demiş gibi cinsine. George Martin'den. Ee, imza alan arkadaşım var. Ben size onu da getireceğim diyerek e, söylemiş. Kandırıyor mu bizi? Yabancı diye söyleyince sen fahir. Ondan sonra Tezer e, Bey ya da hanım. Yılmaz Erdoğan'a Cezmi Söz'e, Ahmet Ali'ye, Otto Kenberg'e kitap imzalatmışlığın var demiş. Ben helal olsun o imzalatmış elleri öperim ben. Günaydın. Evet. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi. Aa, Ayşegül ben. Selam. Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Sayenizde çok dikkatli davranıyorum. Sizin sesinizi duydum. Kenara çektim. Estağfurullah. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çünkü Sağ trafikte araba kullanılmaz. Yani mesajı da verdiniz. Ben size ne diyeyim artık? <gülüyor> Evet trafikte araba kullanılmaz dedim değil mi? Tamam bu da bugün bana yeter. Ben gideyim. <gülüyor> yok yok. Yastığın altına sokayım. Yok yok hiç <gülüyor> sokmayın. Atıyorum, trafikte tra telefonla konuşulmaz. Konuşulmaz. Evet. Trafikten çekildim. <gülüyor> tamam. Siz kimi <gibi> imzalattınız? <gülüyor> Ben Mina Organ'a imzalattım zamanında. Hmm. zahmetli doğumundan çok kısa bir süre önce ve e, neredeyse dayak yiyordum. Hadi ya, Çünkü, Yani çok uzun bir kuyruk hatırlarsınız o Dinozor'un Anıları <gülüyor> bu Evet, evet, evet. Ve herkes onunla bekliyor. Ve e, önümdekiler, arkamdakiler bir de önde bana baktı. Benim kucağımda şöyle istiflenmiş kitaplar Mina Hanım'ın e, 40'lı yıllarda çevirdiği şey Tom Jones romanının ne var ne yok getirdim diyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı baskısı bu ne ya dediler ondan sonra Mina Hanım'dan da bir kez daha dayak yiyordum o da baktı aa çocuğum sen bunları niye okuyorsun bu felaket bir çeviri ben bunu sonradan tekrar yaptım dedi ama yine de kırmadı <gülüyor> ben hangi çeviri diyor. olduğunu anlamadım Ayşegül Hanım ne kitabıydı <gülüyor> Tom Çevir. Jones kitabı Henry Fielding'in Mina Hanım'ın 40'lı yıllarda yaptığı çeviri Çok kendisi beğenmeyip 90'larda sonra tekrar yapmıştı <gülüyor> Çok güzel kitap imza İmzaladı peki sonuç olarak? Yoksa, i̇mzaladı. Yani hem anıları hem o çevreyi hem de daha başka da bir çevreyi imzaladı. Dua yerlerimizdendir o imzaları aldığımı çok sevdim. Allah ben bence de çok değerli. ya. Elinize çok sağlık. değerli Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Evet teşekkür ederim. Aynen yola devam. Şimdi telefonu kapatır kapa kapatmaz topukluyorsunuz. Yani gaza basıyorsunuz Yok, anlamına. Ben önce şey trafiği telefonu elimdeki şu silindir şeklindeki tuhaf nesneyi falan birbirine ayır edilerek hadi ondan sonra. Tamam. Çıkıntım. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> silindir nesne falan dedi. Ben bir şey diyemedim. Uktar. Doğu bulvarındayım demiş Burak Bey. Siz söyleyince fark ettim. Hiç imzalı kitabım yok. Yapmayın ya. İlk baskılarda geçerli mi demiş. Maalesef. İlk baskıları maalesef. İlk baskılarda hastasıyız tabii de. Evet. Ferhan Şensoy'a çok kitap imzala imzalatan var. Hmm. Ee, Zeynep Hanım. Ferhan Şensoy. Zeynep Deniz. Ondan sonra bir başka Zeynep Hanım baş kaldıran kurşun kalemi imzalatmış. Ondan sonra... E, Orada bir virgül, bir virgül Bey. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhaba, kimle görüşürüz hanımefendi? E, Didem ben. Didem Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? E, oksistan arıyorum, şu an nasıl Bayağı bir resmi bir yerdesiniz galiba. Evet. <gülüyor> yani o yüzden böyle çok mesafeli tavrınızla zaten hemen hissettirdiniz. Evet, kusura bakmayın. Bu yüzden. Yani esnaf ol hadi hanım. Yani ne demek? Düşünüzdesiniz, gücünüzdesiniz yani. Yani sizi Aynen anlıyoruz. Öyle. Ben 8.30'da başlıyorum. 8.30 mu? Ah, evet. Kaçta bitiyor? 5.30. Durun bakayım ne olabilir? 8.30'da 5.30 arasında çalışılan bir iş. 8.30'da ee, 3.30'da şeyde İsveç, İsveç'ten bir kurum <gülüyor> evet, vardı benim aklımda. Norveç'te ama de zaten. Neyse beş, biz sizi neyse. şey yapmayalım Didem Hanım. E, e, Yok siz... mimarım ben sizi hiç zorlamayayım. 30'dayım şu anda da. Ha mimarsınız tamam. Evet. Patron biraz galiba şey. Evet. Balandık Yok ikili geçtim şu an daha rahat Ha öyle mi okay, <gülüyor> tamam peki rahat O zaman rahat rahat konuşalım Didem demedim. söyleyin hangi kitabı okuyorsunuz Neyi imzalattınız ee, Ben en son İsmail Selmaz'ı imzalatmıştım Ankara'ya bir söyleşi için geldiğinde Sıkır toleransı ve sözletörüçti Uğur Mumcu Gazetecilik Vakfı'na geldiği zaman mı Evet siz de oradaydınız Doktor Bey Aa evet karşılaştık mı orada ben sizi tanıdım Siz Didem <gülüyor> Hanım'a tanımazdan gelmişsiniz Oktay aşk olsun Aynen öyle oldu maalesef Konuştuk bir iki kişiyle konuşmuştuk ama e, Baktım bana kimse kitabı imzalatmıyor Sinirli bir şekilde çıktı fark etmişsiniz <gülüyor> İyi yapmışsın abi sonuçta i̇yi yani var. orada tepkini göstermen çok iyi oldu. Okudunuz mu kitabı? Okudum yani sadece zaten okuyarak gitmiştim. Daha sonrasında nasıl törelerimizi aldım orada imza Daha sonra onu da okudum. O imzalatınca böyle nasıl lezzet farkı ne kadar artıyor? Yani böyle nasıl böyle baktıkça yani şey mi oluyor? Çok Elinizin sevdiğim mi? çok değer verdiğim bir insan olduğu için tabii çok arttı <gülüyor> benim için. Evet ne kadar? Hatta o, o, o. Onunla alakalı ya tamamen sevdiğin insanın evet. imzasıyla alakalı. Çok da yani. güzel şeyler yazmıştı kitaplara. Ne, ne yazmıştı onu, yani, onu merak ki... ediyorum. Söz yeteriz hatırlamıyorum da sıfır toleransa bir daha kimse kimseden nefret etmesin diye diye bir cümle yazmıştı. Ne çok da güzel. etkilenmiştim, çok hoşuma gitmişti. Peki, güzel. bizi de etkilediniz Didem Hanım. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim, kolay, gelsin. kolay gelsin size. Esas çok kolay gerçekleri varsa uzun hoşça hoşçakalın. <gülüyor> Ay ne kadar güzel. Gülümsemesini yarıda kesmek istemedim Oktay. Orada bir volüm indi çıktı. Onu yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Gülümsemesi bir indi çıktı yani. Asimov'un vakıf serisi var bende imzalı. Askerde bölük komutanım uygundur diye imzalamıştı. Olur mu demiş Ozan Bey. <gülüyor> Valla Ozan Bey Al Kenan Bey Çok yine e adeta domine ediyor programı. Aldi Meola imzalı CD'si olmaz mı demiş. CD. Hı -hı. DVD's, VCD's, imzalı DVD's, VCD's programımız başka bir zaman gerçekleşecektir. Kenan Bey'e teşekkür ediyoruz. Benim bir arkadaşım başına gelen de en acıklısı galiba ya. Ferhan Şensoy'a götürüp korsan kitap <gülüyor> imzalatmaya yani. çalışmış. Ve Ferhan Şensoy bir de bunu de fark etmiş. Fark etmiş tabii ki. Allah cezanı versin. Bilmeden demiş ama mi? imzalamış. Yani korsan falan ama gelmişim Gel. imzalayayım madem öyle falan diye tutturduğunu hatırlıyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın ben Zeynep merhaba. Merhaba Zeynep Hanım neredesiniz şu anda? Tuna Caddesi'ndeyim. Tuna Caddesi. Valla evet. Ankara'mızın güzide Caddelerinden biri olan Tuna Caddesi'ndesiniz. Mithat Paşa'da yürüyordum. Sizle konuşana kadar Tuna Caddesi'nde Geldiniz geldim. bile. Vallahi vardınız. işleri ne kadar güzel. Buyurun sizi dinliyoruz. Neyi imzalattınız? Kime imzalattınız? Ee, aslında iki kitap var. Bir tanesi Asar Tuncunlu kitabı. Bir Deliler Evi'nin Yalan yanlış Yazılan Tarihi diye güzel bir hmm. kitaptır Okumadım. Onu bir arkadaşım Bana hı. almıştı hı hı. Ben o kitabı Alper Tuncay imzalatıp O arkadaşıma tekrar hediye ettim Sizde çok yani hakikaten şey o yapmışsınız bir Kitap hediye ediliyorsa <gülüyor> Böyle hediye edilir Arkadaşınızın Müge. adı neydi hediye eden arkadaşım? Müge. Müge. Müge de en güzel aldı cevabı değil mi? Mosmor görüşmüyorsunuz herhalde artık. Hayır görüşüyoruz çok hoşuna gitti onun da. Müge. Beklemediği Müge bir de, şey oldu. Müge Hanım'a da arkasını imzalatın <gülüyor> kitabın. <gülüyor> Vallahi öyle döndürürsünüz aranızda. Kapak değil de kapağın bir arka sayfası yani. Biliyorum size daha doğrusu. Peki ikinci kitap? Bir de 50 Temel Kur'an'ın e, bir kitabı. O da ben benim gidemediğim İzmir'deki bir e, imza gününde... Vedat ona imzalatıp bana getirdi. Uzaktan diye yazmıştı Ece Hanım. O da çok hoşuma giden bir şey oldu. Da, i̇fade oldu O da güzel, uzaktan. Paylaşayım istedim. Valla paylaşım için Allah. o zaman teşekkürler diyeceğiz. Ne diyeceğiz ben bunun için? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Günler, hoşçakalın. Sağ olun Zeynep Hanım, Sağ olun. Evet, programımız tüm buzıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlk kitabı Can Yücel'i imzalatmış Zeynep Hanım. İstanbul Kitap Fuarı'nda dedemle aynı stand dalardı demiş. ...ne yazık ki anlayamayacak yaştaydım demiş. Valla ben de hakikaten şeye çok üzülüyorum... ...Ottu'ya gelmişti Can Yücel... Evet. ...çarşıda hatta o zaman... ...arkadaş kitap vardı... Hı hı. ...ve yani hakikaten... ...büyük bir eşeklikle... ...şeyi imzalatmadığıma da... ...çok yanarım yani... ...o sıraya girmeyip... ...neyse pişmanlıklar, pişmanlıklar, pişmanlıklar... ...tabii ki reklamı girmediğimiz zaman da... ...ayrı pişmanlıklar sevgili dinleyiciler... ...sevgili dostlar, evet... Bir reklam hemen akabinde. Çok güzel şeyler tweetler geldi ya. Ya vallahi, vallahi Hakkı çok... bir de... Nefis tweetler geldi. Nefis tweetleri mesela, birazdan paylaşalım. Birazdan, birazdan paylaşalım ama paylaşa. bir tanesini müsaade eder misin? Estağfurullah o da... Mer Merve Hanım Muzaffer imza e, imzalatmış. ilk okuldayken okulumuzu ziyarete gelmişti demiş Merve Hanım. İlk ve tektir benim için Muzafferizgü'nün Bilgi Yayın Evi'nden çıkan çocuk kitapları serisinden Anneannem Askere Gidiyor kitabı. Onu imzalamıyor Muzafferizgü ve fotoğrafını da göndermiş Valla tamam. süpermiş çok süpermiş Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu ve daha nice güzel şarkıyı arka arkaya dinleme şansınız olacak sevgili dinleyiciler Şüphesiz ki bu beyefendi başka zamanda bulabilir herhalde <gülüyor> Yani olabilir bu canım fırsatı. bence de bu fırsatı Eline geçmiş fırsatı iyi değerlendireceksin kardeş Öyle demişler kardeşim demiş. Ee, sevgili dinleyiciler önemli bir e, şey yapıyoruz. Ankara'da e, Arkadaş Kitabevi kapandı mı diye sormuş. Ya yok, yok yok, kapanmadı. Kapanmadı. Hemen Otlu, cevap Otlu'da geldi zaten Arkadaş Kitabevi'nden. Evet, Ottö'deki. Ee, Ankara'da iki şube ve Arkadaş.com ile sizinleyiz diye onu da söyleyelim de. Evet, Ottö'deki. O, Opti'deki op. roketledi Evet Opti'deki roketledi Bakalım dinleyicilerimizden e, Hatlarımız full, full, full. Satrapi'nin imzaladığı Persepolis çizgi romanı var Kimin? Çok, çok güzelmiş Selis Hanım'ı Vallahi mi? Vallahi. Verir mi hafta sonunu bana? Çok güzelmiş ya Bak şimdi şey oldum Kıskandım ben şu an. Vallahi anda. kıskandım evet Vallahi kıskandım Yalan söylemeyeyim kıskandım Günaydın e, Günaydın Günaydın Kimle görüşürüz beyefendi e, Ben Cihan Cihan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Evden çıkmamış gibi bir haliniz var. Onu söyleyeyim. Hiç. Yok. E... Yalana, dolana şu gerek an... yok. Oturuyorsunuz evde şu, şu Yok şu an oturayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben genelde plak imza veya CD falan ama kitaplarla ilgili ufak bir macera var bunun. Bunu bizle paylaşmak ister misiniz? Maceraya devam. Buyurun Cihan Bey. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ee, geçen sene çok iyi hatırlıyorum. 8 Şubat'ta Mehmet Turgut e, bir kitap evine gelip... Çıkarmış olduğu bir kitap vardı. Onu imzalatmıştı. Sevgili evet, Mehmet. Eski kız, e, e, fotoğrafçı olan. Evet, tamam işte. Evet, sevgili tanıyorum. Mehmet o yüzden dedik. Sevgili ha, Mehmet. Tamam pardon pardon. Onu duymadım bir an. Yok zaten ee, bizim de tanıdığımız <gülüyor> kaç kişi var. O da yani e, biliyorsun Ankaralı sevgili Mehmet. Evet. E, eski kız arkadaşım onu çok severdi işte. Yani onun adına imzalatmıştım. Onun evet. da biz ayrıldık falan filan. Hayda top hala arabanın bagajında duruyor yani öyle. O isimde İçerinden bir kız farklı. arkadaş mı arıyorsunuz aynı isimde? Güzel bir başlangıç Aynen. olsun diye. E, Yok. Yani <gülüyor> hem Mehmet Turgut'u sevecek hem ismi neydi hanımefendinin? E, vereyim mi? yani mi? Yani şimdi değiştirme faal konuları sende ya. <gülüyor> evet ya değiştirmeyeyim eski defterlerde ama. neydi? Cihan. Ha Cihan mı? <gülüyor> eski kız arkadaşınızın adını sor. Sonuçta eski yani. Yani yeni evet, olsa çünkü... sormazdık ama eski olduğu ne için oldu mi? Ne oldu ya? Bir can tadın tuzun kaçtı Abi ya. Abi dosyayı açmak istemiyor belki adam evet, tekrar. Evet ne oldu? Olaylı mı ayrıldınız? Yok ya yani şimdi cidden hani ismini verdiğim sırada şey olabilir. Yani sonrasında bana birileri şey yapabilir. Vulcan Walk, walk deyince isterseniz. Tamam Vulcan walk, walk diyelim. Onun için de bak. Vulcan Walk diyoruz tamam. Tamam Vulcan tamam, walk, walk, walk adına imza atmıştınız kitabı. Ve şimdi evet, onu e tekrar arıyorsun. Ne kadardır duruyor bagajda? Bir yıl. Yani 8, 8 Şubat'tan beri 8 Şubat 2013'ten beri bagajımda duruyor hala. Ama Cihan Bey daha tarihli konuşmak için çok erken bir yaşta başlamışsınız. Ondan sonra hep aklınızda olacak. Ben size söyleyeyim. Yani böyle geçmişten <gülüyor> bahsederken şey diyeceksiniz. Böyle 2014'ün Mayıs 11'iydi falan ee, ya da şöyle söyleyeyim 18 Nisan geçen. Cuma günü ben yayına çıkmıştım. Peki Cihan Bey bir... gizli bir umut mu var? Hemen reddetmeden önce bir 5 yok, yok, yani umut... saniye düşünün ee, hemen şöyle. reddetmeyin de. Çünkü yani 8 Şubat, 8 Mart, 8 Nisan 2 ayı geçkin bir süredir. O araba yok, da geçen durduğuna sene göre. Gibi. Geçen sene 2013'ten beri. Tamam, yani, daha da kuvvetlendi şey sorum. <gülüyor> yani bayağıdır. Bu <gülüyor> durgunak... şekilde. Ben Mehmet Turgut'a da mesaj attım hatta. Yani kitabı M durduk yere şu an çöpe atmak da falan istemedim. Ne yapayım ben yani bu kitabı diye para şeyi niye? Yani dedin, e, hatta kendisine bir mesaj attım. Şey diye yazdım. E, ben size kitabı kargolasam, e, hanımefendinin de adresini versem. Çünkü üstünde bu şekilde ismi yazıyor. Siz de kendisine geri iletip, iletme şansınız olur mu? Diye. Tam bela hatta... olmuşsun yalnız Vallahi ya adama. Valla hakikaten adam, ya tam... Yani Cihan yani hakikaten tam şey yapmışsın ya. Olayların içine çekmişsin yani Mehmet Turgut'u. E sonuç ne, e, ne acaba? Acaba? Verdi. Sonuçta böyle sizin başınıza böyle bir şey gelse kitabı alır kenara köşeye çöpe atar mısınız veya yırtar mısınız at, atma zaten Hayır. niye atıyorsun? E, at koy, koy kütüphanene canım ne olacak kütüphanende yok mu? 10 10 sene sonra hoş bir anıydı diye anlatırsın yine. Radyoda anlattığı e, gibi. Evlendim diyelim. Karına ne diyeceksin? E tamam ne olacak? Ne olacak? Allah da zaten bunun herhalde. <gülüyor> Sen bu olayı kafanda o kadar büyütme. En nihayetinde bir kitap imzalattın abi. O kadar da şey değil. Senin iyi niyetin. Gitmişsin, parayı vermişsin, düşünmüşsün. Ne kadar senin zarif düşünceli bir insan olduğunu evet, göstergesi bu. Evet bu seni anlatır yani. Evet. Teşekkür ederim. Senin kıymetini bilmeyen kızlar utansın. Ben ne diyeyim sana? Hiç artık? uğraşma buna mesai harcama. Dert Koy kütüphane Ara sıra bakarsın. Gelecekteki karısından bile özür diledi şu anda Cihan. Teşekkür ediyoruz Cihan görüşmek üzere. Eee yayınlar. Gül ile <gülüyor> Cihan'la Cihan'la beraber olan nasıl kız yaşadı. Gerçek etti bunu vallahi dert etti. Kıyamam yazık. Çok hassastır Cihan. Hassas. hassas. Hep hassas içine eder. Hep. O Tuba'yı mahvetti bunu. Ha. pardon. Ee, günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın Günaydın kimi görüşüyoruz Feride Eroğlu ben Feride Hanım hoş geldiniz Ben de e, Yıldız'dan arıyorum evden arıyorum Ne ee, kadar güzel şey, ne kadar? Şey, işe gidecektim ama sizinle e, konuşmak için evden çıkmadım Valla yani şimdi sizin işe <gülüyor> geç kalmanızın mı? müsebbibi biz olduk Valla sizi de programlarınızı Yok. aksattık Yani Yok. hiç Yok. önemli değil zaten, zaten sabahleyin yapacağım işler vardı iyi oldu İyi oldu iyi oldu ben de e, son, konu kitap ve edebiyat olunca e, aramadan edemedim. Buyurun. İlk defa arıyorum aslında sizi. E, uzun yıllar önce Aziz Nesin'e e, kitap imzalatmıştım. Hangisini imzalattınız? E, çok e, şey Ankara'da e, galiba bazı Bük kitabıydı şimdi hatırlamıyorum e, hangi kitap olduğunu. Benim için önemli olan onun yanında durmaktı. Hı hı. Bir de... E, geçen sene Sezgin Kaymaz'a Tüm kitabını imzalattım. Çok hmm. güzel bir kitaptır o da Sezgin Kaymaz'da. Ankara'nın yazarı, Ankara'da yaşayan evet. ve Ankara'nın sokaklarını, insanlarını çok güzel anlatan bir yazar. Evet, Benim için biliyoruz. çok değerli iki tane imzalı kitabım var. Çok işte. güzelmiş ya. Duruyor değil mi ikisi de? Feride Hanım. Duruyor vallahi. Gözüm gibi bakıyorum ikisine de. Lütfen Vallahi gözünüz gibi bakın. <gülüyor> Arada istersek bize de verin ama. Ya da şey diyeyim, tamam. ya şu anda ben şey yapamıyorum falan diyeyim yani. Kitap veriyor musunuz Feride Hanım? Dışarıya. Vallahi veriyorum ama içim titriyor. Sonra da yazıyorum bir tarafa bu kitabım şunda. Ya ben onu yapamıyorum. Sonra da bulamıyorum kitaplarımı. Aslında bir, benim bir başka arkadaşım böyle yapıyor. Bir tane kütüphanesinin dibinde liste var. Hangi kitabı kime verdim? Kimden hangi kitabı aldım diye. Çok mantıklı geliyor ama uğraşmak <gülüyor> lazım yani. Tabii da. ayrı bir Valla mesai. Valla ben de o listeyi yapıyorum ama sonra da listeyi nereye koyduğumu unutuyorum. Kütüphaneden ve daha... ayırmayacaksınız Tabii, daha onu. Daha sonra da bulamıyorum zaten. İşte sorun, Bankalarda falan bitiyor. şey yapıyorlar ya böyle bir kalem oluyor illa böyle hani imzaladığınız yerde bankalarda hani sabit. Öyle sabit bir şey koyun bir kalemle bir şeyi. Halledersiniz orada. Hiç sıkıntı yok Feride Hanım. Son so yıllarda artık zaten şeyimde görüşümde görüşüm değişti. Artık paylaşmaktan Aman da yok. vermekten. Vallahi hiç vermeyin. Bunca yıldır kaç kitap tutmuyorum, kaybettiniz. Tutmuyorum, aa tutmuyorum, aa bir kütüphaneniz verim. daha olur. Daha... Ama imzalılarımı vermem. Vermeyin. E tabi canım onlar <gülüyor> ayrı. Peki, bize, bize verirsiniz abi. ama değil mi? kesinlikle. Çok Paylaşırım. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Canım. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Valla ben sadece bu imzalı kitaplardan bir kütüphane kuracağım Oktay. Dinleyicilerimizden alacağım. Alacağım alacağım. Geri vereceğim diye mi alacağım yoksa... Geri vereceğim Geri mi Ben açık söylüyorum. Vermeyeceğim. Tamam vereceğim vereceğim. Bir süre sonra vereceğim. Mehmet Turgut'un kitabını bana göndermeli. E, boşuna Arap'ın arkasında durmasın. Bu diyor Büşra bunu? Büşra Hanım. Büşra Hanım. Al işte Cihan Bey size Büşra Hanım'dan e, açık, açık, çek. açık davet. Büşra, büşra Yalnız Büşra Hanım hiç şey yapmayın Cihan biraz şey bu konularda hassas. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Hakan. Hakan Bey hoş geldiniz neredesiniz? <gülüyor> Merhabalar ee, Ayrıca da evlerdeyim dükkanımı açtım şu anda. Ne dükkanınız ee, var? Ee, bakın ne kadar <gülüyor> ne kadar esnaf. Dükkanımız diyelim. İki esnaf, esnaf dostu. E... Dokman ekip. Ne kadar güzel yani şey. Bak, ne kadar... kadar istifa ettim şu anda buradayım. Aktar Aktar mı doğru anladım değil mi? Aktar tabii aktarsınız. Aslında aktar demek doğru olmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim, Nasıl? bir üstadım var, Hı -hı. kendisi farmakoloji hakkında çok ciddi bilgi sahibi herbalist, Türkiye'de sayılı diyebileceğimiz kişilerden birisi Hı -hı. ve hani e, ciddi anlamda da bilgili bir kişi. Yani muhakkak. Biz hani kötü anlamda demedik. Biz buraya biraz daha çok şey olarak e, yaklaşık alternatif tıp hani ciddi anlamda burayı birazcık poliklinik gibi görüyorlar. Kan sonuçlarını getirmeler vesaire falan. O şekilde hani aktar dediğim çok şey ama yani siz yani, Ama aktarlığın tadı da ayrıdır canım. Siz de öyle şeyde abi, biz bunu küçümseme anlamında. Aktarlığın içi boşaldıysa o kavramın yanlış olduğu anlamına geliyor yani. bu arada ne olduğunu çok kısa özettiğimi Mesela e, yeni bir malzeme geliyor. Mal geliyor. Ondan sonra e, bakıyorsunuz yer yok. Ondan sonra alıyorsunuz. İşte atıyorum e, oradan e, kremler alıyorsunuz. Öbür rafa koyuyorsunuz. Ondan evet. sonra onu alıyorsunuz. Öbür tarafa koyuyorsunuz. Olunca başka bir yer bulacağını onu başka bir okuyor. Öyle aktara aktara ...sana gidiyor. Sanırım o yüzden aktar demişler. Anladım. Krem. Anladım. Verdiğiniz malzemeler çok önemli burada Bey'in. Verdiği bey de böyle önemli. Böyle dinliyordum son saniye son lafına Krem kadar. dedi bir şey dedi falan. falan. Orada geliyor oraya aktar, aktar, aktar. Ve aktar ben de size aktarın nesini kotlayayım bacım diye... ...değişik bir yapıyoruz. Peki siz neyi imzalattınız? kitabınız hani kitabınızı imzalattınız? Şimdi şöyle söyleyeyim ben öyle bir imzalatma olayın çok fazla... Hani ...hatırımda belirli bir şey yok ama... Ablamın bir hikayesi e, var. Başından geçmiş bir olay var. İsterseniz onu paylaşabilirim. Evet buyurun. E, e, şöyle de da e, ablam 19 yaşlarındayken falan e, çok net hatırlıyorum olayın olduğu günü anlatmıştı. Ağlayarak anlatmıştı. Hatta çok hoşlanmıştım. Şimdi bir kitap övene gidiyor ve işte kitaplara bakıyor. Sonra orada bir tane kitap zaten iki kere falan dikkatini çekmiş. Sürekli bakıyor bakıyor ve... Onu almaya karar vermiş. Evet. Fakat üzerinde parası yok ciddi. O dönemlerde sıkışık hani mali anlamda. Bizler evet. de öyleydik. Daha sonra bir tane yaşlı bir amca giriyor yanına. Diyor ki ee, çok mu beğendin sen bu kitabı? Bayağıdır inceliyorsun falan diyor. O da diyor ki ya ben bayağıdır hani inceliyorum ama diyor hani... İşte alamayacağım sanırım bu sefer... ...niye diyor boşverin falan diyor... ...ondan sonra adam alıyor kitabı ve... E, ...imza atıyor... ...diyor ki benim hediyem olsun diyor, bu kitap diyor... Hmm. ...imza Turgut Özakman... ...kitap Korkma İnsancı Korkma... Hmm. ...ve böyle bir hikayesi var... E, Kendisi o gün imza için sanıyorum oradaymış. Ablam da tabii Turgut Özekman'ı tanımadığı için. Olayın da farkında değil ama e, rahmetliyle de almak istedim ben. Vallahi çok teşekkür ederiz. Güzel de andık. Güzel de bir hikaye. En evet, sevdiğim bir kitabıdır yani. Evet. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Kesinlikle tavsiye edelim okumayanlara da. Çok sağ olun. Peki. Görüşmek Hakan üzere. Hakan teşekkür Hakan Hakan ederiz. Kolay gelsin. İşinizde gücünüzde başarılar. Bol kazançlar. İmza almadığıma pişman olacağım sanıyorum. Radyo yürürlükte esnaresiniz çünkü. Estağfurullah. benim. Estağfurullah. Radyonuzu getirin imzalayalım bol bol. <gülüyor> Hakan Bey bol bol e, şifa dağıtın diyoruz size. <gülüyor> bu arada bu sabahtan beri öksürüyorum hiçbir şey söylemediniz. Ne bir zencefil dendi ne bir limon dendi. <gülüyor> zencefil, zerdeçal, havlucan bunları karıştırıp balla. Ne bunlar en üç kardeş gibi? Zerdeçal, havlucan, öbürü neydi? Efendim? <gülüyor> zerdeçal, havlucan, öbürü neydi? Zencefil. Zencefil. Ha. Zencefil evet. zerdeçal, havlucan. Bu üç kardeşe evet. dikkat. Evet, tamam. Hakan, Hakan Bey çalışıyorsunuz evet. farmakolon adı nedir bu arada? Cengiz Tanış, e, farmakolog değil ancak şöyle söyleyeyim kendisini yıllarca yetiştirmiş, e, uzun süre ilaç mümessiliği yapmış, e, hmm. daha sonra seminerlere falan giderek e, herbalistlik belgesini almış, hani e, o şekilde kendisini Bek. geliştirmiş bir Tamam peki, tamam. çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler, görüşmek üzere, bir hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın. hoşçakalın. sağ olun, olun. siz de. Oktay Bey kusura bakmayın Buyurun. ama bu kadar Hakan Bey'in reklam yapmasından sonra biz de bir reklama gidersek iyi olur yalnız. İyi tamam. Yalnız peki. pardon bir dinleyicimizi alalım. Ondan sonra yüzüne kapatmış olacağız. Günaydın efendim. Alo. Vallahi sınıf sizin galiba. yüzünüze kapatmayalım diye e, reklama geciktiriyorum. Bana ağır lafla bulunacaklar ama bunları değer diyorum. Kimle görüşüyoruz? Ee, Celalettin. Celalettin Bey hoş geldiniz neredesiniz? Kızılay'da. Tamam yani hani anormal bir durum yok. Kızılay'da olabiliriz başka bir yerde olabiliriz. İşte misiniz? İş yerindeyim evet Ne kadar güzel Peki Celalettin Bey Siz neyi imzalattınız Hangi kitabı imzalattınız Bu Nihat Genç'ten hı hı. O Karanlığa okunan yazanlar Nihat Genç Nihat Genç imzalattı evet. Ne zaman tamam. yakın dönemde mi imzalattınız Yakın dönem ama böyle Bu imza hani günleri falan oluyor ya Evet, evet onun gibi bir şey değil. Biz bir yerde kendisiyle oturuyorduk. İşte bir Nihat Bey e, zaten e, öyle biraz. Yani e, iç içe. Yani çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz Nihat Bey'e. Nihat Bey. Bey de Ankara'da yaşıyor değil mi? Evet. Yanlış bilmiyoruz. Ankara biz Ankara'dayız. Bir kitapçı arkadaşımızın yerindeydi o da kendisi. Evet, evet. Oturuyoruz bir çay, e, çay kahve muhabbeti içerisinde. Bir dedik bir kitap imzatım hazır. Yani güzel sohbet güzel oluyor. İnsanlar bazen işte bu kadar kolay ulaştıklarında yazarlara şey diye düşünebiliyorlar. Ama ne olacak evet. zaten. Hani çok birden e ee, şey sıradanlaşı veriyor o insan. Bir şekilde bilinç altında. Ee, e, e, Ama mi? siz yani sizde öyle yani olmamış yani o çok güzel. Bir, Peki. Yani halkın içinde birisi evet, evet. olur yani. Evet. evet çok teşekkür evet. ediyoruz ya Ati Bey görüşmek üzere. biz teşekkür evet. ederiz evet. iyi günler. Sevgili şekilde evet Celalettin Bey'i de uğurladığımıza göre Artık reklama girmeme Girelim hiçbir reklama. şey engel olamaz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Süremizin sonuna geldiğimizden ötürü özür dilerim. Simon Bey çok özür diliyorum. Sizden çok çok özür diliyorum bir kez daha. Ee, şanslı dinleyicimizi açıklayıp hemen huzurlarınızdan ayrılmak durumundayız. Hemen şanslı dinleyicimizi açıklayalım. Açıklayalım. Buradan, e, hemen e, lütfen dönencemizi döndürür misiniz? Hemen döndürüyorum küreyi. Küreyi diyorsun değil mi Fahir? Hayır dönenceyi diyorum Oktay. Küre tamir de şu anda. Dönence var ya tepede dönen ışıklı. Ha bu yeni mi takıl? Ay ben bunu hiç görmedim ya. Evet atlasın o dönence. Hadi ya. Ha, onu getirdim ne yapayım ondan seçelim bari. Bu bir şarkı müzik bir şey çalıyor mu? <gülüyor> Şu anda... Çalıştırdığın zaman çırdayım. yoksa kestin mi? Kestim onu ya direkt şeye bağladım. Miksere <gülüyor> bağladım. Bence de mantıklı. Mikser çıkışını direkt dönenceye verdim. Mantı mantıklıymış ya. Eyvallah. Tamam. Ee, o zaman çalıştırıyorum. Şuradan mı çalışıyor Fahri? Evet abi bak. O ses düğmesi indir Hay onu Pardon abi ya Tamam abi kusura bakmayın ben niye dimer, dimer bağlamışlar buraya Dimerli ha, Dimerli bu... yarim diye benim çok güzel bir şeyim var Dimerli yarim. Neyin var? Eserim olacak yani. İstersen eser, eserlerimizi konuşmaya daha sonra Ayrıca devam edebiliriz yani. Dönüyor bu bu arada. Şimdi bu bırakacak kendini lıp diye bırakacak mı bu? Yok canım lıp diye bırakmaz Ne mi? yapacağım? Bir yerde durdurman lazım. Ha, tekrar aynı yere mi basıyorum. İşte durdu. Söyle. Sevgili dinciler, çok özür dileriz. Yani daha önceden bu yeni olunca şey yapamadık. Için öğrenme şey zaman alıyor. Hah, durdu. Kırmızı ok çıktı bir tane. Onun gösterdiği isim e, mi? Evet abi. Tamam. Tabu bu tarafının gösterdiği isim değil mi? Beria'nın değil. Sivri tarafının. Sivri gösterdi. tarafın mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Feride. Feride Feride Feride Feride Hanım Feride Hanım Tebrikler Feride Hanım kazandınız. Feride Hanım Yıldız diye bir şey çıktı Aa bu dönence semti de gösteriyor Evet öyle ona şeye de bağladık Çok güzelmiş ee, bir şey ya Navigasyona haline, mı? Navigasyona bağladık İzin ver İzin vere bas e Sen niye getirdin? Konumunu kullanmak istiyor İzin vere bas Tamam de Ben mi veriyorum izinini? Üstünde çıkmadı mı? Evet sevgili dinleyiciler Bir Bunu programı daha sonra sen? geldik Adlasın, adlasın yazık atlas sıkılmasın ya şimdi Sıkılmaz bir şey olmaz Atlas bebek Ay hiç sıkılmaz hiç merak etmeyin. Yarın yeniden birlikte olacağız. O yarın zamanda, mı? Yarın yani en güzellerimizle. Yarın. E, en en güzellerimiz dediğim best of yani. En iyilerle karşınızda olacağız. Pazartesi günü. Görüşmek üzere. Canlı canlı burada olacağız. Canlı canlı.